Kardeşlerim, muazzez müminler Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'dan, İsa'dan aleyhisselam bahsederken aslında bizden bahsediyor İmran'ın eşi derken, Meryem derken aslında ümmetin kızları nasıl İslam'ın kızları olacak ondan bahsediyor Karun'dan, Firavun'dan Belamlardan bahsederken dünyalıklar, mal, mülk, servet, sizi şunlar gibi yapmasın. Aslında Karun derken, Firavun derken, Belam derken işte şunlar gibi olmayın diye bize ikazda bulunur. Her ayeti kerime, her sure alır bizi bir halden başka bir hale. Bir alemden başka bir aleme taşır Kur'an-ı Hakim. Her ayet bana konuşur, sana konuşur, insanlığa konuşur Kur'an-ı Hakim'in her kelimesi kardeşlerim. İnsanların farklı halleri vardır. Sevindiği anlar, surura oldukları anlar, yıkıldıkları zamanlar vardır. Bütün kapıların yüzlerine kapandıklarını hissederler. Çare kalmamıştır. Sebepler dairesinde bütün yardımcı unsurlar ortadan kalkmıştır. İşte öyle insanlardan, o büyük peygamberlerden bahseder bize Kur'an Hakim. Sebep dairesinde tutacakları yapışacakları bir halka, bir tutanak, bir barınak kalmamıştır. Hz. Zekeriya'dan bahseder. Bize o ızdıraplar mahşerinde bir Müslüman olarak nasıl ve niçin ayakta kalmamız gerektiğini bir peygamberle bize anlatır. 90 ya da 99 yaşında, sekerat Mevti'nde dünyadan ayrılıyor fakat gözleri arkada. Allah davasını devam ettirecek birileri bekliyor. Ve inni hiftul diyor. Arkamdakilerden korkuyorum ya Rabbi. Akrabalarım onlar. Amcamın çocukları onlar. Yakınlarım onlar. Ama Allah davasına düşman ya Rabbi onlar. Ve inni hiftul mavalie min varai. Ve kanetim raati. Eşim de kısır. Ben de 99 yaşında. Bundan sonra oğlumuz bundan sonra bu davayı devam ettirecek. Bu sancağı yere düşürmeyecek birileri olur mu ya Rabbi? Sekerat-ı mevtinde, sebepler dairesinde bütün tutanaklar ortadan kalkmış. Yıkılan bir peygamber ellerini kaldırıyor. İzine da rabbahu nidaen hafiyen. Yani yıkılan bir adam, 99 yaşındaki bir insan, ihtiyar, pirifani, sesi çıkmaz. kuran Hakim de bize Hz. Zekeriya'yı o halinde anlatıyor. Nida en sesi çıkmıyor, bitkin yıkılmış haliyle kainatın sahibine. Bütün barınaklar, sığınaklar, tutanaklar ortadan kalktığı zaman yıkılmayan, var olan Allah Azze ve Celle'ye imdad ediyor. Tut ellerimden ya Rabbi diyor. İman, İslam bu topraklarda garip kalmasın Allah'ım. Kâle <gülüyor> Rabbi inni vehenel azmu minni ve işte'alel râsu şeybâ velem eküm bidu'aike rabbi şakiyyâ kemiklerim tutmuyor Allah'ım zayıfladılar insan vücudunda en güçlü organlar kemikler kemiklerim bile bitti saçlarım ben beyaz oldu fakat biliyorum ki ellerimi kaldırdığım zaman en zor anlarda bile bana karşılık verdin duydun beni Allah'ım ateşin içinde İbrahim'i sen duydun ya Rabbi balığın karnında Hazreti Yunusa sen yardım ettin sen imdad ettin Allah'ım ve inni hiftul mavalye min varayi Arkamdakiler bu davaya ihanet edecekler, yeryüzünü zulümle, acıyla dolduracaklar. Kendi adıma değil, ümmetin ve insanlığın kurtuluşu adına senden bu davaya sahip çıkacak bir halef, bir oğul istiyorum ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Bedir'de öyle yalvardı kardeşlerim. Kendi adına, Medine'deki evi adına, çocukları, kızları adına, Ensar'ın çarşısı, Ensar'ın dükkanları adına ellerini kaldırmadı peygamber. Allahümme in tehlik hâdihil isâbe, felen fil ardı ebedâ. Bu bir avuç Müslüman burada yıkılırsa, yenilirse, mağlup olursa, sana yeryüzünde ibadet edecek, secde edecek kimseler kalmayacak Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselam gibi Hazreti Zekeriya da iman yıkılmasın, İslam yıkılmasın diye o en zor anında sesi bile çıkmıyor, kaybolan sesiyle semaların üzerine kaldırıyor başını yöneliyor Allah Azze ve Celle'ye, duy şu biçareyi Allah'ım ya Zekeriya. İnna nubeshşuruke bi gulam ismuhu Yahya. Sevin Zekeriya. Sebepler dairesinde bütün unsurlar ortadan kalksa da, 99 yaşında olsan da, kemiklerin seni taşımasa da, saçların bembeyaz olsa da, eşin kısır olsa da, Allah sana Yahya'yı müjdeliyor Zekeriya. Ya Zekeriya, inna nubeshşuruke bi gulam ismuhu Yahya. Fakrj ala quumhi min al-mihrab faoha ilehim an sbeh bukure Zekeriya Aleyhisselam bu müjdeyi alınca İslam devam edecek. İman gurbete düşmeyecek. Bu müjdeyi alınca çıkar mihrabından. Gelir insanların, gelir bir çarelerin iman bekleyen, kumandan bekleyen, kurtarıcı bekleyen, mazlum muzdarip Müslümanların önüne dikilir. En sebbihu bukuratan ve ashia. Allah size Yahya'yı gönderecek, sabah akşam tesbih edin, sabah akşam namaz kılın, sabah akşam kulluğunuza devam edin. Allah karar vermiştir, bu kararı Cenevre'nin, bu kararı Paris'in, bu kararı Berlin'in, bu kararı New York'un kararına benzemez. Allah kararını vermiştir bekleyin. Sabah akşam tesbih edin, sabah akşam namaz kılın, Allah sizi kurtaracak. Kardeşlerim, bu sure Meryem suresi Mekke'de nazil oluyor. Zekeriya gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabı da bir çare. Onlara şu kadar hakaret ettiler, şu kadar tahkir ettiler, tezif ettiler, yıkamadılar Müslümanları, sonra işkenceye başladılar. Bugün Suriye'de yaptıklarını Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına yaptılar. Kement verdiler, çocukların eline, Bilal bin Rebâh'ın boynuna taktılar, Mekke sokaklarında süründürdüler, ellerini ayaklarını bağladılar, başlarına kaynar sular döktüler Şam'da o yayınlanan 55 bin fotoğrafta gördüklerinizi Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ammar'a, Yasir'e Allah Resulü'nün asabına Müslüman diye yaptılar Hz. Sümeyye'yi işkence ile şehit ettiler Kays diyor ki o sıkıntılı günler yıkıldık, bittik ya Rabbi ümmetin feryat ettiği günler Habbab bin Eret'in yanına girmiştik. Onu ateşle yakmışlar, vücudunu dağlamışlar, paramparça yapmışlar, yaralar, bereler, yanık izleri var vücudunda. Bizi o halde görünce biz onu teselli ediyoruz. Bugünlerde geçer, Allah imdad eder, Allah kurtarır. Teselli cümlelerini kuruyorduk ki habab bin aret laula anna rasulallahi nahana an da'awt bilmauti la da'awt allah rasulullah sallatu ve Bizi, ölümü istemekten nehyetmiş olmasaydı لَدَعَوْتُ bihi Mutlaka Allah'ım canımı al artık dayanamıyorum diyecektim. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam sizi ateşe atsalar bile ölümü istemeyin, yaşayın. Yaşayın ki kuran Hakim sizinle yaşasın. Sünneti Resulillah sizinle beraber yaşasın. Ayakta kal Habbab, ayakta kal Bilal. Medine'ye gidecek, sonra Mekke'ye gelecek. Kabe'nin damında sen Allahu Ekber diyeceksin, ayakta kal. Kardeşlerim, Habab bin Eret'e yaptıklarını, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına yaptıklarını şimdi Suriye'de kardeşlerinize yapıyorlar. Onlar Müslüman diye yapıyorlar, onlar sizin gibi namaz kılıyor diye yapıyorlar. Ama onlar, nasıl ki ashab-ı kiram efendilerimiz Meryem Suresini okudular. Hazreti Zekeriya'yı duyan Allah, Habbab'ı da duyacak dediler, ayağa kalktılar. Hazreti Zekeriya'yı duyup ona Yahya'yı gönderen Allah, Bilal bin Rebâh'ı da duyacak, Sümeyye'yi de duyacak, Ammar'ı da duyacak, duyacaksın Allah'ım dediler. Ayakta kaldılar. Şimdi Meryem suresini, Hamanın çocukları da okuyor, Hımsla okuyor, Şam da okuyor. Babasının mücevheyle param parça yaptıkları, şehit ettikleri ümmetin yetimleri de okuyor. Kur'an Hakim onlara da konuşuyor. اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَّا Hatırla, Hz. Zekeriya'nın duasını hatırla Onu duyan Allah seni de duyacak Şamlı kardeşim Hani sen Ey çadır kentte bekleyen kadın Akşam olunca hava kararınca Biz evimize dönüyoruz ya Sen o çadır kenttesin Belki bu gece belki bu akşam Yine soğuk eksi beşi gösterecek Sen ateşler içindeki yavrunla o çadırın içerisinde Şu kadar acıyla yine ayakta kalacaksın ya Zekeriya'yı duyan Allah seni de duyuyor kardeşim Sen Babasını hamada. Hımıs'ta Şam'da kaybetmiş Anadolu'da Sultan Fatih'in yurdunda doğan Suriyeli 10 bin yetim çocuk. Zekeriya'yı duyan Allah sizi de duyacak. Hani sen Meryem kardeşim hamadan yola çıktın İstanbul dedin Anadolu dedin. Vur havur yağan bombaların arasında yürüdün kilise kadar geldin. Seni aldılar orada bir çadır kente koydular. Şimdi sen oradasın. Perşembe günleri olduğu zaman Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Perşembe günleri oruç tuttu diye Çadırda 15 yaşında Sen orada nafile oruçlar tutuyorsun Sen orada gecenin soğuğunda kalkıyor Karanlığı yarıyorsun seccadenin üzerinde Ümmete imdad eyle diye teheccüd namazları kılıyorsun ya Zekeriya'yı 99 yaşında duyan Allah seni de duyuyor Zeynep kardeşim Meryem kardeşim Ey aksakallı ihtiyar 5 e tane çocuğunu kaybettin Şu kadar yetimle kilise geldin Anadolu'ya geldin Sokaklarda şimdi Evlatlarının sana emaneti olan yavrularına Ekmek arıyorsun, su arıyorsun 99 yaşında Hazreti Zekeriya'yı duyan Allah Azze ve Celle seni de duyuyor Belki yarın, belki yarından da yakın sana icabet edecek ''Ey hamalı çocuk, hımslı çocuk, sen dünya çocukları gibi sevinemedin. Senin bayramda oyuncakların olmadı. Sen onlar gibi babana belki koşamayacaksın. Ama Erhamurrahimin olan Allah Azze ve Celle seni görüyor kardeşim. Belki sana ahirette daha büyük makamları vermek için dünyada sen bu acıları yaşadın. Hani kardeşim... Feda rabbahu anni maglubun fanta <fentasir> Hz. Hazreti Hazreti Nuh aleyhisselam'ın yakasına yapışıyorlardı. Ona ona İslam'ı anlatmasına engel oluyorlardı. Yoluna çıkıyorlardı. Hakaret ediyorlar. Sövüyorlardı. Artık dayanamaz hale gelince feda rabbahu anni maglubun fantesir yıkıldım Allah'ım bana imdad eyle dediğinde fefatahna abwab as-sama'i bi semanın kapılarını açıp Nuh'un kavmini tufanın altında helak eden Allah azze ve celle seni duyuyor hamalı kardeşim o Allah sana da imdad edecek Allah'ın inayetiyle o gün gelecek, yollar açılacak. Ya düşme, bize bakma, bizim şu perişan halimize, bizim şu bitmiş, yıkılmış halimize bakma, yıkılma. قَالَ كَذَٰلِكْ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّهَيِّنْ <gülüyor> Hz. Zekeriyya'ya, bu halde bile sana çocuk verir, sana Yahya'yı verir, Yahya ile iman İslam davası devam eder diyen Allah Azze ve Celle sana da belki bu ayetle tecelli edecek Belki bir gece sana da bu ayet okunacak İşte böyle hamalı çocuk diyecek Roma'yı yıkan Allah şimdi Şam'ın zalimini yıkmanın kararını vermişti O karar Cenevre'den gelmeyecek New York'tan Paris'ten gelmeyecek Kâle kezâlik diyecek, Nemrud'u yıkan, Firavun'u yıkan, Neron'u yıkan Allah, İran'ı da yıkacak, Hizbullah'ı da yıkacak, Esed'i de yıkacak, zalimleri kahru perişan edecek o Allah, bekle ey hamalı çocuk. Bekle ey ümmetin yetimleri. Siz secadelerin üzerinde kısık sesiyle yalvaran Hz. Zekeriya gibi dua dua kainatın sahibine iltica edin. Gün gelecek. Allah Resulü Aleyhisselam, Habbab bin Eret'e Mekke'de onlar bittik, tükendik, yıkıldık ya Resulullah dediklerinde efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabret Habbab gün gelecek şimdi burada Allah diyemiyorsunuz ama bir gün sana'dan kalkacak insanlar Hazra Mevte Hazra Mevte kadar gidecekler Allah'tan başka kimseden korkmayacaklar Allah günün müjdesini verdi Habbab direndi Bilal direndi Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşmasından yıllar sonra Cezire'tul arabda insanlar ata bindiler bir köşesinden diğer köşesine gittiler Allah'tan başka kimseden korkmadılar O günler gelecek Zekeriya'ya karşılık veren Allah Sizin de dualarınıza icabet edecek Ey çadır kent Ey hama Ey ümmetin yetimleri Ey Doğu Türkistan Ey Arakan Allah görüyor kararını verecek Kardeşlerim Müstevar İntikam alıyorlar. Allahu ekber dedi diye burunlarını kestiler. Kulaklarını kestiler. Dünya sadece seyrediyor. Sadece bakıyorlar. Sadece toplanıyorlar, çay içiyorlar. Sonra dağılıyorlar. Onlar filmlerden, sinemalardan etkilendikleri kadar Dünyanın bu acı ızdırap veren, elem veren tablolarından etkilenmiyorlar. Yetimler, binler, on binler, yüz binlere ulaştı. Şimdi o yetimlerin başını Uhud'dan dönerken, Hz. Hamza'nın kızının başını okşayan, bundan sonra baban ben olsam diyen Hazreti Muhammed de yok aleyhissalatu vesselam. Bu kadar acılar var ama bir de gayret-i ilahi var. Allah'ın gücü var, Allah'ın kuvveti var. Bir gün gelecek, yollar açılacak. Nasıl Mekke'de Müslümanlara müse yapmışlardı, Hicretten sekiz yıl sonra. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir zamanlar müse yapılan, işkenceye maruz kalan asabıyla birlikte Mekke'ye giderken Kur'an Hakimi şu ayetini onlara okumuştu: "Valla yecrimen ne kumşanaanu koumin ala Allah ta'adilu, i'adilu hu akrabu Bunlar size şu kadar işkence yaptılar, hakaret ettiler, eza ettiler diye. Şimdi siz Fatih oldunuz, dünyaya sahip oldunuz diye bunlardan intikam almayın. Siz hamalı çocuklar, gün gelecek Allah Resulü'nün ashabı gibi dünyaya... Hama ya şaması sahibi olacaksınız. Fakat batılı haydutların yaptığı gibi yapmayacak. Siz şehirlere girerken Allah Resulünün asabına okuduğu Kur'an'ın ayetini okuyacaksınız. Bundan sonra intikam yok diyeceksiniz. Acı yok diyeceksiniz. Bundan sonra çocukları yetim bırakmak yok. Kadınları dul bırakmak yok. Gözyaşı yok, acı yok. Kur'an var, bundan sonra Hazreti Muhammed konuşacak diyeceksiniz. Ayakta kal kardeşim, yıkılma. Ben yıkılsam da sen dayan. Zekeriyyayı duyan Allah seni de duyuyor. Gün gelecek, sana da o Allah icabet edecek. Seni kurtaracak karar. Yedi kat semanın üzerinden Allah-hazze ve celle'den gelecek kardeşim. Ey çocuk, ey Zeynep, ey ak sakallı, hamalı hımsı dede bekle. Hazreti Zekeriya gibi bekle. Yahyalar gelecek. Yahyalar alacaklar sancak. Şehir şehir, ülke ülke, kıta kıta dolaşacaklar. Ebu Cehil'in saltanatı bitti diyecekler Ebu Leheb'in iktidarı bitti diyecekler Ayet ayet Allah'ın Kur'an'ı okunacak Bekle ey hamalı çocuk Peki ya sen kardeşim Yıkıldığın anlar Bittiğin çaresiz kaldığın zamanlar Evinde çocuğunla Ailenle Cemiyetinle sıkıntıların var Yıkıldın bittin Artık yerinden kalkamıyorsun. İzinâ da rabbuhu nidâen khafiyâ. Kendi istikbalin değil, ümmetin istikbali için istiyorsan, Zekeriya 99 yaşında duyan Allah seni de duyacak.